713 numaralı konu, Hz. Ömer ile Eban bin Said'in emirlik hususunda konuşmaları ve Allah bin el-Hedrami'nin Bahreyn'e vali olarak gönderilmesi, evet, Ömer bin Hattab, Eban bin Said'e, vazifesini bırakıp Medine'ye geldiğinde, sen imamının iznini almadan vazifeni terk edip Medine'ye gelmeye yetkili değildin, hele bu halde, fakat sen halifeden emin oldun, dedi, da ben Allah'ın peygamberinden sonra, hiç kimsenin emrinde vazife almak istemiyorum, eğer ben Hz. Peygamber'e, Peygamber'den sonra, bir kişiden vazife alacak olsaydım, üstünlüğü ve İslam'daki önceliğinden dolayı Ebu Bekir'den alırdım, fakat Hazreti Peygamber'den sonra hiç kimseden vazife almayacağım, dedi, bunun üzerine Eban'dan boşalan Bahreyn valiliği için, Ebu Bekir Eşeybıl'a istişare etti, Hazreti Osman Allah'a bin el-Hedrami'yi kast ederek, Hazreti Peygamber'in Bahreyn'e gönderdiği ve onun da orada İslam'ı yayarak, insanların itaatini sağlayan, aralarında kalarak oranın durumunu bilen adamı gönderdiği, Der, dedi. Hazreti Ömer de Eban bin Sait bin El As'ı zorla, çünkü Eban aralarında kaldığı için onları iyi tanır dedi. Hazreti Ebu Bekir de ben Hazreti Peygamber'den sonra kimseden memurluk almam, diyen bir kimseyi zorlamam dedi. Sonra hepsi de Ala bin El Hedra'yı üzerine birleştiler.